Menni rahims inel hamd lillah sahmaduhu min enfusuna, min yudlil la anna la abduhu amma ortak daveti olan tevhidten tevhidin kısımlarından önceki derslerde bahsettik bu tevhidin kıyamete kadar bitmez bir zıttı olan ki her şey zıttı, her şeyin zıttı vardır. Sıcağın zıttı soğuktur. Başka başka maddelerin her birinin de zıttı mevcuttur. Her şey zıttıyla da bilinir. Tevhidin zıttı da şirk. Önce tevhidi anlamak için şirki ve şirkin çeşitlerini iyi bilmek lazım. O yüzden kitabın yazarı olan alim bize tek tek şirkin çeşitlerini anlatıyordu her hafta. Bu, bu hafta da <gülüyor> muskalar hakkında yani bu noktadaki şirki anlatmak açısından birkaç tane hadisi toplamış Allah ona rahmet etsin. İlk getirdiği hadis Ebi Beşir el Ensarî radıyallahu anhü, ondan gelmiş. O da diyor ki ennahu kenne ma rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi ba'd asfarihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bazı seferlere çıkmıştık. Bazı seferlerdeydik fe ersale rasulan bir tane elçi gönderdi. Enne yabqiyenne fi rukbati ba'irin qiladatum. Hiçbir devenin boynunda <gülüyor> develerde genelde şey olur. Hayvanlara nazar değmesin diye yapılı iri hayvanlarına takarlar. Böyle bir boynuna ne diyorlar ona? Boynuk takarlar. <gülüyor> <gülüyor> He. Öyle bir şey işte. An yani onu kastediyor hadiste. On hepsini ne yapsın illa <gülüyor> qutiat, hepsi yırtılıp koparılıp atılsın diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bir sahabesini gönderdi. Şimdi hadis sahihinde geçiyor. buhar Müslim rivayet etmiş, müttefekun aleyh olan bir hadis. Bu hadisin lafzında şu geçti. فِي بَعْدِ Yani bazı seferlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orduyu her cihada çıkardığında bu meselede aralarında hata düşen var mı yok mu diye tek tek kontrol ediyormuş. Bu bunu gösterir. Bazı seferlerinde göndermiş. Kimi göndermiş? Resulen bir elçi o da Zeyd İbni Haris Kim? Evlatlığı değil mi? Zeyd İbni Haris Usama ibn Zeyd de onun oğlu. 18 yaşında orduya komutan olan 18 yaşında komutan olunca herkes ne yaptı? Konuşmaya başladı. O Resulullah Salih ne yaptı? Dedi ki onun babası neyse oğlu da odur dedi. Babası nasıl hayırlıydı ise oğlu da aynı şekilde hayırlıydı. O yüzden 18 yaşında orduya komutan olmuştu. Ve hadisin metninde la yevqiyen ne, kesinlikle kalmasın diye kesin emir veriyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve Neden? Hani şirk ne alakası var? Şöyle alakası var. Zarar ve faydayı kim ve celbeder dedik geçen hafta? Allah سبحانه وتعالى. Bize gelen zarar da Allah'tan, bize gelen fayda da Allah سبحانه وتعالى'den. Bu nefsimiz noktasında, hayvanlarımız, malımız, ekinimiz, ticaretimiz. Ya bu topluluk mesela 50 tane şirk işliyorlar ama yani en fasık, facir görünen dükkana girin kasanın etrafına bakın işte karınca doğası, bereket doğası diye şeyler görürsünüz. Ya Adamlar neyden korkuyorlar? Ticaretlerinin kesa olmasından korkuyorlar. Medeti nereden bekliyorlar bu mesele de? Allah'tan değil. <gülüyor> Oraya attıkları şeylerden bekliyorlar. Halbuki zarar da Allah'tan, fayda da Allah'tan. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem develerin boyunlarındaki o asılı olan kolyeleri yırtıp atmayı ne yapmış sahabeye? Emretmiş. Niye? O develere gelecek nazarı sadece Allah'a önler. Yoksa o boyunlarına taktıkları kolyeler hiçbir şekilde insana gelecek nazara engel olmaz. Şimdi şerh-ü sünnede Bezabi şöyle söylüyor. Te'evvele malik emruhu aleyhissalatu ve sellem ala ennehu min eclil an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ee, bu rivayette görüldüğü gibi o boyunlardaki kolyeleri yırtıp atmaya dair emri diyor. Nazardan korku, korkulma dola, dolayısıyla atılan kolyelerdir diyor. Nazardan korkulduğu için atılan kolyelerdir. Hadisin altında kalayet geçmiş bu Arapların kullandığı söylen. Bizim toplumumuzda ne var? Nazar boncuğu var. Hani nazardan koruduğuna inanılan. Başka ne var? Elma odunu diye bir saçmalık var. Odunu takıyorsun. senin nazardan koymuş. İğne odunu. İğne iyice, iyice. Iğde odunu. İğne, iyice, iyice. He. Başka mesela her kavmin kendine göre bir putu var. Yani bunlar putlaştırılmış el manteller. Allah'tan başka, Allah teala'dan başka kendilerinden zararı ve faydayı def edeceğini zannettikleri ağaçlar, taşlar, sopalardır bunlar. Bade. Bu da yeni duydum. Yani bunlar... Neden ortaya çıkıyor? Çünkü ilim kalkıyor, cehalet yayılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'deki hadiste ilim min eşrati sa'a kıyametin diyor alametlerinden bir tanesi el-rafu'l-ilm ilmin kaldırılması وَنْ تَشَرَ -cehale, cehaletin yayılması diyor. Yani kıyamet kopacağının alameti, ilmin kalkması, cehaletin yayılmasıdır. Bu yüzden artık bu el mantarlar atmış. Önceden sadece boynu altına kolyeymiş. Şimdi badem olmuş, iğde kapatır, olmuş. Kapatır. Ne? Kapatır. Bizden biraz da aşırız yani kemiği bile takıyorlar. Kemiği kapatır. bile takıyorlar. Evet, evet. Ee, zarar ve faydayı def edeceğini evet. zannediyorlar. Evet. Ee, burada kalayt imenman'ı kerih görmüş bir rivayet var. Yani kerih görmesi bu, bu manada takılan bir kolye değil. Normal bir kadının erkeğin taktığı kolye. Ve yani Müslüman erkek genelde takmaz da şu anda içinde yaşanılan topluluk erkekleri de kolye takıyorlar altın olmamak şartıyla. Bunlar nedir İslam'da? İmam Malik kerih görmüş bunu. Yani nas yok hakkında yasaklanan bir nas yok ama güzel bir şey olarak görmemiş. İmam Malik'in rivayetini buna hamlediyor Beğabi şehir Sünnesinde. Peygamber Talas'ın kesilmesini emrettiği kolyeler ise... يظنون انها تعصمهم من الافات insanları afetlerden koruduğuna inanılan zannedilen şeyler şeylerdir. Peygamberin koparılıp atılmasını emrettiği şeyler. Ve nehahumun Nebi sallallahu anha fewallimhum anha la taridu min amrillahi Peygamber bunları kopardı, attı, yasakladı ve Allah'ın emrinden hiçbir şey defedemeyeceklerini Allah Resulü sallallahu aleyhi bize bunları haber verdi. Kale Abu Ubeid ve devam ediyor sözlerine Ebu Bekir dedi ki ken yukalliduna'l ibl'el autat develere witer denen bağlar bağlıyordu Araplar diyor li'alla <gülüyor> tusibaha onlara nazar isabet eder diye korkuyordu Araplar Hatta İbnül Kayyim Tıbbın Nebevi kitabında bir nakil anlatır nazarın tedavisini anlatırken adamın biri varmış baktığı deveyi öldürüyormuş adamda öyle pis bir göz varmış Falan demişler ki Ya deven güzel Deveni ondan koru Senin deveni öldürür demişler nazarıyla Ya o kim ki demiş Allah'tan başka zarar ve fayda veren yoktur O adamın gözü isabet ediyorsa Allah dilediği için isabet ediyordur demiş Adamın kulağına gitmiş bu Adam da Demiş nerede onun devesi demişler şurada Adam gidiyor devenin yanına Deve bir bakıyor küt deve yere düşüyor Hastalanıyor deve bir anlar Adam da geliyor devenin başına bir dua yapıyor. Yarabbi zarar da senden, fayda da senden. Deveyi Allah subhanahu teala ayağa kaldırıyor. İşte o duayı naklediyor İbn-i Nazarın tedavisinde bu dua kullanılabilir diyor. Adam ihlasla dua etmiş. Zararın ve faydanın Allah subhanahu wa geldiğini biliyor. Allah deveyi ayağa kaldırıyor orada. Evet. Niye? Adam o sözü söylerken, o kim ki benim devemi öldürecek derken kendine güvenmiyor. Allah subhanahu teala'nın dilerse devesini nazardan koracağına yakınan iman etmiş. O yüzden devenin başına gidip deve iyileşmesi için dua edince Allah subhanahu teala da duasına icabet eder ve deve ayağa kalkıyor. Evet şeyhin bu bapta getirdiği ikinci nası ise İbn-i Mesud radıyallahu anhudan gelen şu hadis. Kalb semih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yakul. Peygamber sallallahu ve şöyle derken işittim. İnner rükke vetteme'in vettibletu şirkun. Şüphesiz Ruk'ye muska vettible şirktir. Şimdi bunların manasını tek tek açıklayacağım inşallah. Ravahu Ahmet ve Ebu Davud. Ahmet ve Ebu Davud bu hadisleri sahih senetlerle rivayet etmişler. Bu hadiste üç şey geçti. Birincisi Rukya. Bu meseleyi daha önceki Bat'ta da Said İbni Cübeyr'in hadisinde geçmişti. Neye hamletmişti ulema? Şirk olan Rukya'ya hamletmişti. Muska. Şimdi bunun da ahkamı gelecek. İki çeşit muska var. Sahabenin bu meseledeki fetvaları gelecek inşallah. Bir de Tivle denen bir şey var. O da kadını kocaya. Kocayı erkeğe sevdirmek için yapılan büyünün adı. O yüzden ilim ehli arasında büyü yaptıranın hükmü noktasında ihtilaf var. Diyorlar ki eğer büyüğünün içinde şirk varsa küfür olur diyorlar sihir yaptırmak. Bir grup ulema da ki şafii bunlardan bir tanesi. Eğer içinde şirk yoksa diyor sadece haramdır. Eğer içine şirk karışırsa küfür, küfür olur diyor. Ama diğer ulema ki cumhurun çoğunluğun görüşü İmam ahmed'in Ebu Hanife'nin ve Mali'nin aldığı görüş sihrin zatında küfür olması görüşüdür. Yani içinde şirk olsun olmasın fark etmez. İşte hadiste geçen şirk diye bahsedilen üçüncü noktada Tivle denen şey, kadını kocaya sevdirmek veya kocayı kadına sevdirmek için yaptırılan kağıdın adıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış bunlara? Şirk diye isim vermiş. İbn Mesud radıyallahu anh gelen başka bir hadiste bize şunu gösteriyor. Bu hadisi biraz daha açıklayıcı bir şekilde. Ebu Davud şu lafızlarla rivayet etmiş. An Zeynep İmraatu Abdullah İbn Mesud. Abdullah İbn Mesud'un karısı Zeynep bir gün Abdullah İbn Mesut yanına giriyor ve görüyor. Diyor ki: "Kâlet inne Abdullahi ra'a fî unukî haytan." Zeynep haber veriyor. Abdullah yanıma girdi ve bir gün boynunda ip gördü. "Fekâle mâ dedi ki bu nedir? "Haytul rukye lî fîh." yapıldı bu ife benim için. O yüzden astım diyor. Bak aslen rukye ne? Caiz bir amel. Rükk'e yapıldı bu ipe ben boynuma astım diyor. Galet dedi ki فأخذه. Abdullah onu aldı, kopardı. Sunne katahu parçaladı onu. Sunne entum ale li Abdullah li'agniya an'işrik. Siz Abdullah'ın ailesiniz, şirkten gani'siniz. Yani şirkten berisiniz. Ama haşa bu büyük şirk değil. Yani burada, bu küçük şirk. Neden? Büyük şirkin kapısı açılıyor. Çünkü o ok, ipe Allah'ın kelamı okunmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani asıl fayda nereden bekleniyor? Allah'tan bekleniyor. Ama usul şirkin kapısını açıyor. Bir adım sonra cehalet olursa o ipten fayda bekleyebilir insanlar. O yüzden İbn-i Mesud diyor e, İbn-i şirkten gani'dir. Bu küçük şirk. Semiyatü Resulü'l-Lahi sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. İnner ruk'ye ve temayi ve şüphesiz ruk'ye Muska ve karı kocayı birbirine sevdirmek için yapılan büyük şirktir dedi. Takul, takultu dedim ki, lakat kaneet aynı takılar. Gözümde bir ağrı vardı. Wakuntu axtalif uilafulenil Yahudi falan Yahudiye gittim ben de. Ve idarak O bana rukyi yaptığı zaman ben rahatladım diyor. Şimdi e, e, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet ve Ebu Hanife, ehli kitabınla Müslümana ruky yapmasına cevaz verenler var alimler arasında. Ama şartlarla Allah'ın kelamıyla ruky yapacak demişler. Bu da zaten bu hadiste de Yahudi'nin Abdullah ibn Mesud'un hanımla ruky yapması bunun açık delilidir. Fakale <tıklı> Abdullah inne ki amel şeytan dedi ki Abdullah bu şeytan nameldir. Kâne <tıklı> yanıhasuha biyedih gelir eliyle senin o ağrıyan yerini meseder ve ağrın geçer. İnne məkan yeksin ki antakul eke məkan arasında salsam yakul. Peygamber'in dediği gibi demen sana yeter. Ve ikinci hadisi i eder Abdullah Efendi Mesud. İlhebil beş Rabbenler. Bu ezayi götür ya Rabbi, ey insanların Rabbi, uşfi anteshafi şifa versen şafisin, la şifa illa şifa. Sani şifandan başka şifa yoktur. Şifa Allah yuga diru işte senin verdiğin şifa hastalığı yok eder, hastalık kalmaz onda. Ravahu İbni Mace İbni Hibber hakim ve Zehbi hadis için sahiptir demiş. Hepsi hadisi rivayet etmişler. Yani burada şu görünüyor. Aslında caiz olan bir şekli var Rukiye'nin. Muskanın da caiz olan şekli var. Ama bugün Türk toplumunda içinde yaşadığımız toplumda ve diğer Arap beldelerinde hiç fark etmez. Yapılan muskaların hepsinin içinde şirk var. Örnek Mesela Suudi Arabistan'da şey e, polislerde şey var, sihirbaz yakalama gibi bir bölüm var. Nasıl burada tem var, terörle mücadele, nasıl narkotik var, ahlak polisi var. Suudi Arabistan'da da bir masa var, kaptatuz sahir diye, sihirbaz yakalama birimi diye bir birim var. Bunlar yakalıyorlar sihirbazları ve bir sihirbaz istirapta bulunuyor. Diyor ki bütün sihirler Allah'ın kelamı kullanılarak yapılır diyor. Nasıl? Örnek veriyor, anlatıyor. Diyor ki, mesela karı kocayı boşayacaksınız diyor. Talak suresi var ya Kur'an'da. Talak suresi boşanmak demek. Talak suresini iki tane kağıda yazarsınız. O bir kağıdı götürür necasetin haşa içine batırırsınız. Pisliğin, tuvalet dışkısının içerisine. Şeytan önce razı edersiniz. Ondan sonra diğer o talak suresi yazılan muskayı da bir tane kağıdın içine sarar. Hastaya verirsiniz, bunu asarsınız diyor. İşte diyor karı koca ayırma büyüsü böyle yapılır diyor. Allah'ın kelamını kullandılar. Şeytanı razı ettiler. Ondan sonra adama da muska veriyor al iyileşeceksin diye. İşte aranız iyi olacak diye örnek veriyorum. Veya aralarını ayırmak için al bunu falan evine götür bırak diyor mesela muskanın içinde. Böylece büyü yapmış oluyor. Bu muskaların hepsi şirk olan muskalar. Ve bugün bu toplulukta kimse düzgün muska yapmıyor zaten. Yani birazdan o Sadece Allah'ın kelamından yapılan muskan hükmü de gelecek de. Onu da çoğu alim kerif görmüşler. Ama bugün toplumda ve var olan muskaların hepsi şirk olan muskalar. Ya da Allah'ın kelamını hayız kanından yazmış pis kafir. Şeytan ona öyle emrediyor. Kadının hayız kanını alıyor sihirbazlar. O kanla Allah'ın ayetlerini yazıyorlar muskaya. Ondan sonra onu katlayıp hastaya veriyorlar, al diyorlar. İyileşeceksin, ayrılacaksın, birleşeceksin. Bir şeyler söylüyorlar. Bu muskaların hepsi şirk. Bunları takmak şirk. Bunların insanlardan zararı ve faydayı gider, zararı defede, faydayı getireceğini itikat etmek, inanmak da şirk. Bugün toplumda var olan bu şirklerin hepsi insanlar İslam iddiasında da olsalar onların İslamını ne yapıyor? <gülüyor> ediyor, iptal ediyor. İmanla İslamla beraber şirk bir arada olmaz. Etevihid ve şirk la hiç temian demiş alimler hepsi. Şirk ve tevhid iki zıttır, hiçbir zaman bir arada olmaz. Şirk varsa tevhid yoktur. Tevhid varsa da şirk yoktur. Yani tevhidin girdiği yerden şirk kalkar, şirkin girdiği yerden de tevhid kalkar. Imkansızdır tevhidin olmaz. Adamın amellerinde şirk varsa bitmiştir onun tevhidi. Tevhidi olmayanında İslam olmaz. O yüzden şeyh bu vatta, bu hadisleri getirdi ki kendi döneminde de Arapların arasında en yaygın olan şifler bunlardı. İnsanlar gidip bunlardan ne yapıyorlardı? Nedir? Umuyorlardı. Hatta bir Rahimullah İmam Nevevi'nin hocalarından şöyle söylüyor: "Wakil Aleyhisselam Kadraqa Varukya." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaptı, kendisine de rukye yapıldı. Wa amara biha ve ejazaha. Onu emretti ve buna cevaz verdi. Fe iza kanetil ama neyse fe iza ال... bil Kur'an, Kur'an ile ve bi esma illahi Allah'ın isimleri ise. Yani rukye eğer Kur'anla ve Allah'ın esma ve sıfatlarıyla yapılıyorsa caizdir. Fe hiye mubahatun ev me'murun biha. Mubahtır emredilmiştir. وإنما جاءت الكراهه والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب أما النهي عن الرقية يساقلان الرقية الرقية ise Arapça dilinin dışında yapılan rukyedir diyor. Fe innehu rubbama kana kufran aw qawlan yadkhuluhu shirkun. Çünkü bu Arapça olmayan sözlerin içinde şirk ve küfre dair bir şeyler olabilir. Bu yüzden men edilmiştir diyor. Hatta bir. Aynı şekilde İmam Suyuti diyor ki, kadajmal <gülüyor> ulama, alimler icma ettiler. Ala cezazı rukya inde istimeyesel eti şurut şu üç şartın birleşmesiyle ile cevazına icma ettiler. Nedir o üç şart? Bir, entepune bir kelam ilahi ve bir esme ve sıfat Allah'ın kelamıyla olacak, sıfatlarıyla ve isimleriyle olacak. Ve billisen arabi Arapça dille olacak. Ve ya'rifu manahu Manası anlaşılır ve an Ve şuna itikat edecek en önemli şart enne rukyete la tu'siru bizatiha. Rukye zatında kimseye tesir etmez. Allah'ın kadarıyla olur her şey. Allah dilerse hastalığı kaldırır, dilerse kaldırmaz. Yoksa rukye zatında tesirli değildir. Ben bir takdirler, bir hikat Allah'ın takdirindedir diyor İmam Süüdî. Bu üç şart bir rukyada birleşirse alimler bunun caiz olduğuna icma etmişler. Evet. Bu bapta getirdiği diğer hadis ise şu. Hani Abdullah ibn Uqaym, merfu an, merfu olarak Abdullah bin Uqaymdan getirmiş. Men taallqa şey an ileyhi. Her kim bir şey takarsa ona bırakılır. Yani Allah eğer bütün kalbiyle Allah'a yönelip Allah'tan istemez, onun onunla kendi arasına bazı aracılar koyarsa Allah onu ona bırakır diyor. Allah subhanahu ve onun sıkıntısını gidermez. Bu vapsa getirdiği diğer hadiste buydu. Sonraki hadis bundan daha da açıklayıcı bir hadisi olduğu için onu inşallah okuyalım. Onun şahine bakalım. Ahmet An den rivayet etmiş hadisi. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber bana dedi ki: ya Ruvayfi'i. Ey Ruvayfi'i. Le'alle'l hayati setatulü bike. Umulur ki senin hayatın uzun olacaktır. Niye bunu söylüyor? Bu da peygamberliğin alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu sahabe en uzun yaşayan sahabelerden bir tanesi. Diyor ki umulur ki senin ömrün uzun olur. Fa akhbirin-nas insamlara haber ver annemen akada lihyatehu ov takallada batran her kim sakalını bağlar vitir takarsa birazdan gelecek ne manaya geldi ov istinca biraci ya da hayvanın kemiği tezeği ile istinca yapar temizlenirse ov azmin ya da kemikle istinca yapar temizlenirse fe inne Muhammeden berium minhu şüphesiz Muhammed ondan beridir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ondan uzaktır dedi. Vitir manası ne? قَلَادَتُمْ fi اُنُقِهِ اَوْ اُنُقِ Hayvanın boynundaki o asılan şeyin diğer bir adı Arapçada. Bu, bu manada. Yani neyi haber ver diyor? Üç şeyden haber vermiş. Bir, sakalı bağlamak meselesi. Bu nehyedilmiş bir şey. Bazı alim örüyorlar. Uzun sakalı olanlar örüyorlar. Yahudilerde var. Bakın dikkat edin. Katı Yahudiler sakallarını örerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu nehyetmiş. İkinci nokta hayvanların boynuna asılan bu şey bundan da bizi nehyetmiş. Üçüncü nokta ise kemik ve tezek ile hayvanın dışkısıyla istinca yapıp temizlemek. Tabi bu bugün mümkün değil. Yani herkesin işte evinde tuvalet yani bugün şehirde yaşayan herkes, tuvalette su var, kağıt var, başka işte istinca yapılacak, temizlenme yapılacak maddeler çok. Oldu ama dağa çıktık mesela. Dağda hani bunların hiçbiri yok. Pikniğe gittik. Örnek veriyorum, yani müsait bir yer yok. Nasıl Müslüman temizlenecek? Bu iki şey haricinde bulduğu taşlarla ne yapabilir? İstinca yapabilir. Ama kemiklerle ve aynı şekilde tezekle ne yapamaz? eee yapıp temizlenmez. Çünkü iki sebebi var. Birinci hadis Nebi sallallahu aleyhi ve diyor ki, "Letestence bir bir ravsi Tezekle ve kemiklerle istinca yapmayın fe innehu zadi ihvanukum min'l Çünkü cin kardeşlerinizin yemeğidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis Müslim bu lafızları rivayet etmiş. Tanu ihvanukum kardeşlerinizin yemeğidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 2. hadis de Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hem tezekle hem de kemikle istinca yapmayı yasakladı. Çünkü la Bunlar insanı temizleme. Yani o pisliğini insandan izal etmez. İki tane illeti var. Bir, cin kardeşlerimizin yemeği olması. İki, bunların insanın o pisliğini insandan gidermemiş olmasıdır. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bundan istinca yapmaktan nehyetmiştir bizi. Evet. Dedik ya bir şeyden bahsedeceğiz. O da neydi? E, bu muskanın asılmasıydı. Burada an İbrahim diyor. İbrahim el tabinin tabiinin büyüklerinden rivayet yapmış. Kâr kân yukrahûne temâim Bütün muskaları kerih görürdüler demiş sahabe için. Mineral Kur'an ve Kur'an. İster Kur'an'dan olsun, ister Kur'anın dışında olsun. Neden? düzleri adelen bir şeyden bahsettik ki kötülüğün önünün alınmasından. Yoksa sihirbazlara benzenilmeye başlar. Yoksa büyücülere, muskacılara benzenilmeye başlar. O yüzden ne yapmıştırlar sahabe bunu? Kerih görmüştürler. Sahabe arasında çok ciddi bir ihtilaf var. Yani ekserisi serisi e, İbn-i Mesud'un ashabı, özellikle i̇bn Abbas'ın ashabı ne demişler? E, muska asmak, muska yapıp boyunu asmak. Kerih görülmüştür, kerahiyeti vardır. Kesinlikle bir Müslüman ne yapamaz? Bu muskaları boynuna asıp da e, bunları bunlarla Allah subhanahu teala'dan teberrükte bulunamaz. Sonuçta onlardan beklemiyor bunu. Kimden bekliyor bu zararı ve faydayı? Allah'tan bekliyor. Allah'ın kelamını boynuna asarak bu fazileti, bereketi bekliyor. Ama kerahetten dolayı, kötülüğe götürdüğünden dolayı da bu mesele ne yapılmıştır İslam'da? Nehyedilmiştir, men edilmiştir. Önümüzdeki baba geldik. inşallah haftaya devam ederiz. Burada kalalım. Haftaya da ağaçlar ve taşlardan bereket olmak Zat-ı Envat meselesi gelecek. Ulema Zat-ı Envat'ı nasıl anlamışlar? Zat-ı Envat'ta sahabenin talep ettiği küçük şık büyük şık mi inşallah bu meseleyi irdeleceğiz. Önemli inşallah haftaya. Mesele uzun olduğu için geçmiyorum. Yoksa daha çok uzak. Bayağı da oldu. Sözlerinizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden... Bir kötülük varsa nefsine ve şeytanımdandır. Ve afili davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhadu en la ilahe illa en testafurka ve